Haçta vekalet caizdir. Kurbanda vekalet caiz olduğu gibi Haçta de vekalet caizdir. E, mesela oruçta vekalet caiz değildir. Namazda da vekalet caiz değildir. Mesela ze kurbanda vekalet caizdir. Zekatta da veka vekalet caizdir. Mesela dedim ki ben bin lira zekat verecektim. Kendim zekat verecek kimseyi bulamadım. Size derim ki ya şu bin lirayı al. Sizin tanıdığınız çok var. Fakirlere ver desem siz de benim adıma o parayı fakirlere verseniz beni zekat vermiş olur. Şimdi hacca da vekayiatten gitmek caizdir. Derim ki siz hacca gittiniz. Efendim ikinci bir gittiğinizde e, annenizin yerine yapmak istiyorsunuz. Yapabilirsiniz ve anneniz hac sevabı alır, siz de hac sevabı alırsınız. Ben mesela e, hem ölen babamın yerine vekayiatten hac yaptım, hem de ölen annem yerine hac yaptım. Yani birden fazla hacca gittiğimde yani ilk gittiğimde kendime yapmıştım. diğer gittiğimde anneme yaptım sonra babama vekaleten hac yaptım. Bu kardeşimizde tabii üzerine hac farzı olduysa öncelikle kendisinin gitmesi gerekir. Sonra bir daha gitme imkanı olursa ölen babasının yerine hacca gidebilir. Ölen annesinin yerine de hacca gidebilir. Hocam sağ olan birinin yerine hacca gidebilir mi? Eğer kişinin sağlığı yerindeyse bizzati kendisi hacca yapabilecek konumdaysa vekaleten olmaz. Ama adam üzerine haç fazla oldu da gitmedi. Sonra trafik kazası geçildi. Diyelim ki yatağa mahkum oldu, felç oldu. Artık bedenen gidip de haç yapma imkanı kalmadı. Parası da var. O zaman yerine vekaleten birisini gönderebilir. Yani vekaleten haç yaptırabilir. Hocam oradayken rahatsızlanan hacılarımız diyelim hastalandı. Otelden çıkamıyor. Tavaf etmesi gerekiyor. Tavafı da aynı şekilde vekalet olur. Yani geriye kalan kısmını vekaleten birine yaptırabilir. Hmm.